Bunların bir kısmı, bir kısmı değil herhalde tamamı Abdülhamit'le alakalı. Orada da ilginç şeyler var. Mesela İstanbul'da geceleri fenersiz gezme yasağından bize söz ediyor. Yavuz Selim Karakış'la bunları Osmanlı arşivinden çıkardığı belgelerle koymuş. 19. yüzyıl İstanbul'un da. E, ...kamu düzenini sağlamak için çeşitli yasaklar koyuyorlar. Geçmiş yüzyıllarda da var bu. E, hava gazıyla aydınlatılıyor. E, e, Beyoğlu. Onun için orada geçerli değil bu yasak. Fakat e, genelde geceleri işlenen hırsızlık, gasp, işte fuhuş gibi adi suçların önüne geçilmesi amacıyla muhtemelen çıkarılmış yasaklar belgede diyor ki geceleri yani fenersiz gezmenin eskiden beri yasak olduğu geceleri fenersiz yakalananlara uygulanacak işleminde işte nasıl bir şey olduğu filan tartışılıyor 5 gümüş kuruşluk bir para cezası var fenersiz gezenlere işte eğer fenersiz geziyorsanız kim olduğunuza Herhalde endamına mı bakıyor e, bekçi veya neyse ya evine e, bekçi eşliğinde işte götürülüyor veya kendisinden fenalık beklenebilecek tipte biri ise herhalde ona da işte zabıta karar veriyor bakıp suratına kılığına kıyafetine o gece karakolda alıkoyabiliyor ancak e, sabah serbest bırakıyor. E, şehir içinde dolaşımı engelleyen yasaklardan bir tanesi de boğazç ile ilgiliymiş. yine geceleri boğaz içinde kayıkla dolaşma e, e, yasağı bununla ilgili e, bir belge çıkarılmış. E, geceleri ezan saatiyle e, 12'den itibaren ulaşımı kısıtlıyorlar Hatta engelliyorlar. ancak bir kayıkta üç kişi gece vakti e, bir araya gelmeyecek. Boğaz içine devriye gezen bütün karakol gemilerine e, bildirmişler ve çok sık uygulanmış bu. Hatta İstanbul halkının geceleri hastasına doktor, işte ne bileyim bir e, bir, hani bir çocuk doğacak bir bir şey olacak böyle çok adil e, e, acil durumlarla ilgili büyük sıkıntı çektiği anlaşılıyor. O geceleri son vapuru kaçıranlar çeşitli yollara başvuruyorlar. Mesela sandalcı tutuyorlar. E artık tutamayacaklar e, sandal evlerine gitmek için. O son vapurdan indiği iskeleden evine ulaşabilmek için yeniden sandal alabilmek zorunda kalan kişilere de izin verilmiyormuş. E, dahiliye nezareti bir yazıyla dönemin e, sadrazamı Ferit Paşa'ya başvurmuş. E, i̇şte istisnai durumlarda geceleri denize sandal çıkarılmasına e, ilişilmesin e, diyor. Diyor ki işte Sultan II. Abdülhamit'in Boğaziçi'nin her iki yakasında yeteri kadar polis ve zabıta memuru bulunması şüpheliz şahıslardan başkasına ilişilmemesi gerektiği gerekçesiyle hamilelik, hastalık, son vapuru kaçırma benzeri gibi acil hallerde halka anlayış göstermesi, göstermesi konusunda bir irade var çeşitli e, yasak konuları var biliyorsunuz bir de memlekete giren çıkan e, gazete dergi kitap gibi e, şeylere de e, yasaklar getirilmiş e, ama o kitap yazı karikatürler Osmanlı İmparatorluğu'na çok çeşitli yollardan girebiliyor e, gümrüklerde yakalanıyor aslında evrakı Muzır'a e, diye işte geçiyor e, listelenmiş ve ee, Osmanlı Gümrük memurları denetleme yapıyor ee, ve Osmanlı İmparatorluğu'na girmesi yasak olan kitap risaleler dönem dönem işte listelenmiş ee, gerçekten o zihniyet çok enteresan bir zihniyet bu ee, bütün işte önlemler alıyorlar Avrupa'dan gelen Jön Türk yayınlarının özellikle siyasi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu özellikle de Sultan II. Abdülhamit'in kişiliğini yeren veya en azından hicveden Avrupa basınının Osmanlı İmparatorluğu'nda bunları okuyabilecek ahalinin eline ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar ama bu da yetmiyor çünkü Başka bir noktada hiçbir yasak yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun o Avrupalı devletlere tanıdığı bir ayrıcalıklı haklar silsilesi var. Kapitülasyonlar çok önemli bir rol oynuyor. Kendi postanelerini açıyor Avrupa devletleri. Başta İstanbul olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli kentlerinde Postaneleri açabiliyorlar ve Ejnebi postaneleri diye anılıyor bu postaneler Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşlarına hizmet veriyor. Ve Osmanlı tebaasına mensup kimselerin bu postanelere postaneleri girmesine izin verilmiyormuş. Fakat e, yani Osmanlı devleti görevlileri bu postanelere giremiyor, e, giremedikleri gibi postaneye giren, çıkan kişileri, postaneye gönderilen veya postaneden yollanan e, posta ve kolileri de e, denetleyemiyorlar. Şimdi hal böyle olunca e, istediğiniz her şeyi e, buralardan gönderebilir ve e, içeri e, sokabilir oluyorsunuz tabi her türlü siyasi yayında el altından Ejnebi postanelerine gönderiliyormuş oradan da işte İstanbul başta olmak üzere bütün ülkeye yayılıyor bunun için bir takım yani kontrol etmek istiyorlar bunun için bir takım uyarılarda bulunuyor saray irade falan çıkarıyorlar ama bunların hiçbirisi işe yaramıyor ve o kontrol mekanizmaları buralarda hiçbir işe yaramıyor Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar da memlekette istenilen her şeyin bir postaneleri aracılığıyla sokulabilmesi ve çıkarılabilmesi çok mümkün oluyor maalesef. Bir de Abdülhamit sadece memlekette değil Amsterdam'a kadar etkili olmaya çalışıyor yasaklamalarıyla. Amsterdam'daki bir e, kafe şantanda e, harem konulu tiyatro oyunu oynanıyormuş bunun e, yasaklanması e, e, talebi oluşturuyorlar şimdi talebi oluşturuyor <gülüyor> Yıldız Sarayı e, her şeyi denetim altına alma e, çabası içerisindeler ya ve Amsterdam polisi rapor hazırlamış. E, bu yasaklanması istenen piyesin e, konusu Mozart'ın bizde saraydan kız kaçırma ismiyle bilinen ünlü operasının konusuna oldukça benzediği ve e, Avusturya Macaristan İmparatoru 2. Joseph'in e, ısmarladığı bir, e, bu saraydan kız kaçırma operası ilk kez 16 Temmuz 1782 günü Viyana'da sergileniyor. Ee, ve Mozart'ın hayat boyunca bestelediği 16 opera arasında en çok sevilenlerden biri olmuş bu ee, e, Mozart'ın saraydan kız kaçırmasında batan bir gemiden e, kurtarılarak Osmanlı sarayına satılan bir genç kız var ee, gözde oluyor genç kız operanın finalinde sevgilisinin yardımlarıyla saraydan kaçıp kurtuluyor ee, onun için de zaten operanın adı da oradan e, geliyor fakat Amsterdam'da oynanan oyunda e, bir mutlu sonla bitmiyor e, hikayenin sonu e, bu durumu öğrenerek bir e, sultan işte ortaya çıkıyor ve kaçış e, girişiminin aşıklar için böyle tam bir e, hezimet o, olmasına e, yol açıyor bir tatsız biten bir sonu var e, oyunun finalinde sevdiği kadından ayrı kalmak istemeyen e, aşık adam e, hayatının geri kalan kısmını Osmanlı sarayında hareması olarak geçirmeyi tercih ediyor. E, sevdiği kadına aşık e, hadım edilme e, pahasına o çok sevdiği kadının yanında kalacak sarayda. E, Yıldız Sarayı'nın e, bu olaydan Haber, ...haberdar olmasıyla beraber bir takımla girişimlerde bulunduğunu anlıyoruz. Damat Kazım Beyefendi bir rapor hazırlayıp doğrudan Sultan II. Abdülhamit'e jurnallıyor. Amsterdam'da bir kafe şantanda bazı kadınlar tarafından... ...Haremi Hümayunu mülikhanenin taklit edilmekte olduğunun diye böyle devam ediyor... Ondan sonra da 4 Temmuz 1894'te Sultan II. Abdülhamit tarafından bir özel iradeyi seniye yazdırılmış. İradede böyle münasebetsiz bir halin devamının gayri caiz olduğu vurgulanıyor. Hollanda ile Osmanlı devletleri arasındaki iyi ilişkilere zarar verecek bir oyun ve bunun işte derhal durdurulması filan diye. Ondan sonra da yine karşı bir rapor hazırlanmış. Diyor ki Karaca Paşa Yıldız Sarayı'na şarklı kahveler Hollanda'da ayak takımının ve aşağı kesimden insanların Gittiği yerlerden başka bir şey değildir. Saygın bir kimse buralara asla adımını atmaz. Dahası bu tarz bir ahaneler öylesine sefildir ki sundukları oyunların isimleri afişlerde dahi yer almaz. Bu nedenle oralarda olup bitenler yerel otor otoriteler olmak üzere benim de bilgimin dışındadır. Öte yandan Amsterdam polisinin verdiği bilgilere göre bu gösteri, kutsal kimse yüce efendimiz imparatorluk majestesi sultanımıza karşı hiçbir şey içermemektedir oyunda bir sultan vardır fakat hollandalılar sultan kelimesini çok geniş anlamda kullanırlar küçük Hint prenslerine bile tereddüt etmeksizin sultan derler. Zaten oyunda Türkiye kelimesi de hiçbir şekilde geçmiyor. Ve öğrendiğimize göre de oyunda kullanılan kostümlerin bizim ülkemizin kıyafetleriyle de hiçbir alakası yok. Dolayısıyla da bu oyunun yani bizimle de bir alakası yok. Fakat yine de oyunu kaldırtmışlar. Bunu kaldırmışlar da bu tür şeyler tekrarlanıyor. Öyle anlaşılıyor. Mesela yine 1900 senesinde de. Halil Rıfat Paşa imzalı bir başka sadaret tezkeresi var İngiltere'de e, Monsieur Max Goldenberg tarafından yazılmış bir esrar-ı harem veya Hilal ve Salip adlı tiyatro oyunu o da gene talep üzerine e, yasaklanmış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor haliyle. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Abdülhamit zamanındaki jurnallerden ve yasaklamalardan konuşuyorduk. Bu jurnal meselesi üzerinde bir parça daha durmak istiyorum. Çok kaygılı bir adam ikinci Abdülhamit. Tahtını korumak amacıyla Yıldız Sarayı'na kapanıyor mu oradan erkanına bile güven duymadığı çeşitli kaynaklarda anlatılır. 1900 yılında bir yazı yazdırmış ve diyor ki her ne kadar perde arkasında oynananları öğrenmem döndürülen entrikalara vakıf olabilmem için icap edenin yapılmasını istiyor isem de gene bizdeki hafiyelik teşkilatının pek vecihi olduğu söylenemez. Neleri tehlike olarak algılamış olduğunu listelemek zor diyeyim fakat Abdülhamit'in haberdar olmak için bir takım tehlikelerden her yolu geçerli saydığı anlaşılıyor. Bir de başka sözleri de var. Hafiyelerin, jurnalcilerin alçak namussuz insanlar olduklarını, jurnallerden bir kısmının iftira mahiyetinde olduğunu fakat hiçbir jurnale titiz bir tahkikatten geçirmeden inanmadığını, yalan, iftira dolu olan jurnalleri... Diğerlerden ayırmasını bildiğini söylemiş ve Mabeyinci Hacı Ali Paşa'nın bir sorusu üzerine de bu jurnal, jurnal, jurnallerin çoğunun yalan olduğunu ben de biliyorum. Fakat bunların elbette bir iki tanesi doğrudur bu sebeple hepsini okumak lazımdır demiş. Kendi tahta çıkış biçimi önemli tabi. E, Velihat Reşat Efendi'nin bir darbeyle kendisini devirmesinden korkuyor bir suikasti kurban gitmekten e, korkuyor e, veya bir komplo ile tahttan düşürülmekten yani hal edilmekten korkuyor e, Yani çünkü ne de olsa işte Abdülaziz'in halini gördü abiyi e, Sultan 5. Murat'ın e, delirmesi hal edilmesi sayesinde e, tahta çıkmış bir adam filan ee, ve o örnekler tabii e, iyi bir etki e, bırakmıyor kendisinde işte kimisi korkak olduğunu söylüyor kimisi de e, ihtiyatlıdır korkak değildir diye farklı e, yorumların e, yapıldığını görüyoruz. Bir de e, çok sayıda jürnalci e, asılsız ihbarlarda bulunarak 2. Abdülhamit'in e, bu vehimlerini daha da körüklüyorlar korkunlarını dizgilenemez hale getirmişler. Hafiyeler var bu jurnalleri yapan zaptiye nezaretine bağlı önemli hafiyelerden bir tanesi mesela demiş ki işittiğini jurnal etmeye memurdur jurnalci ispata değil her şeyi jurnale konu edebilirsiniz demek bu tabi çok ciddi noktalara da varıyor elbette sonuçları komiklikler de var başka şeyler de var yani komiklik biz şimdi bu komiklik diyoruz da tabi komik falan değil. Mısır Hı Hıdiv'i Abbas Simi Paşa'nın Hıdiv Kasrı'nın kuleleri jurnal edilmiş. Yıldız Sarayı'na mahsus olması gerekir bu kadar yüksek kuleler filan diye. Basını da sindirmeye çalışıyor ya baskı yoluyla sindirilemeyen gazete, gazetecileri işte satın alıyor bu yöntemleri uyguluyor. Ee, Osmanlı elçilikleri aracılık görevini üstlenmiş mesela yabancı e, basını satın alınması e, gerektiği zaman e, ne kadar da normal bir şeymiş gibi şimdi bunu söylüyorum ama tabii ki e, e, 150 çuval dolusu kitap benzeri basılı materyale e, el koymuşlar mesela jurnallendiği için sansür tarafından Maarif Nezareti'nin denetiminde Çemberlitaş Hamamı'nda günlerce işlemden geçiriyorlar, yakıyorlar. Ee, e, bu da tabii çok acıklı e, bir hikaye. Çok acayip şeyleri de e, jurnalliyorlar. Hırkayı Saadet alaylarını jurnallemişler Yıldız Sarayı'nda. Temsiller vermeye gelen tiyatro kumpanyalarını Paris sefaretinde görevli Aristaki Bey'in almış olduğu 20 bin frank tutarındaki borcu balonlardan atılacak bombalarla Yıldız Sarayı'nın havaya uçurulacağı Müslüman tebaadan bazılarının şapka giymekte olduğu Mamuretul Aziz valisinin çok özür diliyorum bunu doğru söyleyemedim galiba Mamuretül, doğru söyledim, ee, makam ve haysiyetini gözetmeyerek e, neyse kötü bir takım davranışlarda bulundu. Sami Paşa'nın döneminin e, yaygın bir adetine uyarak işte adam caz evinde kullanılan tabak bardaklara SP e, harflerini işletmiş. E, e, Sami Paşa'nın konağının Fransızca adı Sublime Porte olan Babali'ye benzetmek için yazdırılmış olduğu. E, falan yani bunlar dahi e, jurnal konusu bu arada herkes de jurnalleme yarışına girmiş e, Abdülhamid'in bendeganını oluşturan kişiler özellikle onun gözüne girebilmek için hem her türlü entrikaya karışıyorlar bir taraftan da e, işte e, meslektaşların çevirdikleri entrikalardan kendileri hakkında verilebilecek jurnallerden korku endişe duyuyorlar yani herkes birbirinin arkasından iş çeviriyor ee, mesela baş katip bir teşebbüsünde haybete uğrarsa yahut menkubiyet veya muvaffakat muvakkat bir gazep görürse mutlaka bu izzetin eseridir. İzzet bir tektir işitmiş yahut bir karından mahrum kalmış ise bunda başkatiple Ebu'l Hüda'nın parmağı vardır falan. Ve bu düşünceler böyle gidiyor ve bunları da yazıyorlar zaten. Devlet adamları arasından da çok sayıda jurnalci çıkmış. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu Ahmet Muhtar Bey, Kurban Bayramı, için bir işte merasim düzenleyecekler bayramlaşma merasimi Bahçe Sarayı'nın kubbesinin çatlak olduğunu her an çökebileceğini jurnal etmiş bayram kutlaması töreni hemen Yıldız Sarayı'na alınmış ee, mesela diyor ki Yıldız Sarayı'nın civarı kah elleri ceplerinde fesir başlarında sallana sallana yürüyen kah hemen oraca atılmış bir sandalye üstünde küstah bir tavırla oturan hafiyelerin i̇cra Sanat Merkezi e, görünümünde e, Yıldız Sarayı'na gidenleri gözetlemekle görevli Beşiktaş Mutasarrufı, 7-8 Hasan Paşa'ya bağlı resmi hafiyeler varmış. Serence Bey yokuşu üzerinde bazı evlerde gözetleme amacıyla kullanılmış. Serence Bey yokuşu üzerinde e, yabancıların yerleşmesine hiçbir zaman izin verilmemiş. Acıklı veya komik veya işte ne isterseniz onu deyin. Ee, insanlar eve çıktıkları zaman, evden çıktıkları zaman sabah akşam geri dönebileceklerinden bile emin olamıyorlarmış. Ee, bir sosyal felaket e, haline dönüşmüş o zamanlarda bu jurnalcilik e, meselesi. Bir de başka bir nokta daha var. Ee, yabancıların da e, e, bunu kullandıkları anlaşılıyor. İstanbul'un rıhtımlarının nasıl inşa edildiğini eski programlarda konuşmuştuk. Eminönü, yani Sirkeci rıhtımı ve Galata Karaköy'deki rıhtımı Fransızlar yapıyorlar ve çok da ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Özellikle Sirkeci rıhtımı. İnşa edildikçe işte su alıp götürüyor filan bunları eski programlarda konuşmuştuk. Şimdi bir anlaşma imzalamış Fransız şirketi rıhtımın halice uzatılacağını kabul etmiş. Fakat daha sonra yapılacak bu yatırımın şirketin kar oranını düşüreceği anlaşılıyor. Onlar da ne yaparım bunu bu şartı kaldırmak için filan diye yöntem düşünmüşler ve resmen başvurmak yerine ee, bu yükümde, yükümlülükten kurtulmak için yöneticiler Yıldız Sarayı çevresinden bir kişiye e, maddi menfaat vaadinde bulunuyorlar. Parayı ödedikten sonra bu kişinin Sultan II. Abdülhamit'e jurnal e, yazdırmasını sağlıyorlar ve bu da işe de yaramış. Jurnalde diyor ki İstanbul sahilinde yani karaya ayak basma ameliyesine yardım edecek rıhtım gibi bir vastanın Boydan boya bir bir kumpanya elinde bulunması memleketin inzibatı noktasından dikkate şayan tehlikeli olduğunu ve Galata rıhtımı her ne kadar terassut altında bulundurulabilir ve yıldızla münasebeti noktasından uzak sayılabilirse de Haliç tarafları vaziyeti coğrafiyesi itibariyle adeta İstanbul ve Kahtane tarihiyle Yıldızı kuşatmaya müsait ve bu yüzden tevellüt edilebilecek mahzur ee, pek azim olduğundan buna müsaade edilmemesi bir taraftan rıhtımın elde tutulmak üzere devletçe mübayyasına tevessül olunması filan diye devam ediyor. Ee, ya ne kadar doğru söylüyor filan diye e, istediklerini elde etmiş yani Fransızlar. Nereden geldi bu bilmiyorum yani <gülüyor> hay Allah tam yılbaşı öncesinde. Ay... Ee, bu haftalık da bu kadar olsun. Umarım e, daha iyi bir e, yıl olur, e, gelecek e, yıl. Her şey daha iyi olur. Haftaya e, görüşene kadar e, Allah'a ısmarladık. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan